Efendim, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar başladı. Radyolarının başındaki herkese bir günaydın diyeyim, ondan sonra da şu cazır cazır ha... Bu ne ya? Sabah oh sabah bu Oh Fahir. Konu. Başım götürmüyor benim artık Fahir. Götürmez Oktay. Götürmez. Bugün sahte bir güneş mi var Ankara'ya hakim olan yoksa... Yok ee... ya bu sahte mutluluk değil. Pastırma yazı yaşıyoruz adeta. Yaz değil mi? Be? Ben de öyle izledim. Ne güneşi ya. be sabah sabah arabadan buz temizledim ya. Var ama güneş var Fahir. Güneş var da. Güneş et... var ama buz var Oktay. Etkili değil. Kendini sadece gösteriyor. He. Yani böyle bir ne dokunuyor ne şey yapıyor Sen Eskilerin uzun... tabiri vardır. Ses var görüntü yok diye. Ö, ö bak bak bak. İçime 80lerden bir adam girdi böyle şey oldum hemen niye? titremeler geldi. Eskilerin niye eskilerin tabir ediyorsun suçu eskileri atıyorsun ki yavanların tabiri vardır desene. Ama o zaman yavan 8... değildi eski dönemdi hakikaten. Niye canım 80lerde genç olanlarda bu lafı kullandı? E kullandı ama o zaman yavan değildi. Ses var görüntü yok. Vay de ne kalıp ama falan diye geziyorlardı o zamanlar hatırlıyorum ama seni olmuş 2009 hatta 2010 ben rahatlıkla söyleyeyim bu lafı ediyorsan artık bir dur düşün Fahir derim ki demediğim için örneklerde verebildiğim hani bunları edebilmek için örnek veriyorsun ya yani, eskilerde de şöyle bir laf vardı diye bu lafı da kaldıralım olur mu Şimdi, hakikaten kendimden rahatsızlık duydum. Tamam, ben Ama de... tamamen sabahleyin arabadan buz temizlememden kaynak. O çiğ midir, çığ mıdır? Listemizi yapmaya başladım istemediğimiz laflar diye de. Sen bu arada buzları burnunla mı temizledin? Evet. Sen ve pe aklını peynirik beklemiyedin Fahir. Okan ben artık hiçbir şeye şaşırmayamıyorum. Burnu evet. kıpkırmızı olmuş Fahir'im. Niye öyle oldu ya? Şimdi bak şimdi gördüm. Tam e... karşıdan görüyorum ya E şey ne ona? Sanki burnunla temizlemişsin gibi böyle Soğuktu. <gülüyor> Soğuktu. Soğuktu. Soğuktu. Yoksa Erkan Bebek burnunu mu sıktı? <gülüyor> ee, oldu ben ee, şey yapacağım. Bu ya erkan işte... Bebek şey değil. Acaba Çağla geldi e, Emre Altun... Bebek yavrusu mu Erkan değil, değil. Erkan o, o kuzey bebek, ee, kuzey bebek. Her mi? taraf bebek kaynıyor çünkü herkes bu arada ben şey haberleri vereceğim aile saadeti haberleri vereceğim. Aile saadeti haberleri verir de şu şeyi bir o masaya yatıralım. Erkan ee, bebek mi? Erkan bebek. 99'da biliyorsun İzmir'deki çadır kenti tamam. ziyaret sırasında Clinton'ın burnunu sıkan bir bebek vardı. Ha şimdi büyüdü. Şey ha, Dün de sıkmış işte. Nasıl ya? Vallahi. Nerede sıkmış? İşte yine İstanbul'a geldi biliyorsun şey. Clinton. Ne bileyim canım ben nereden bileyim gelirken haber mi veriyor? Ya işte. Fahircim şu... pazartesi salı gibi oradayım. Öyle bir mail aldığımı Niye? hatırlamıyorum. Niye? Mesaj gelmedi mi? Sürdürülebilir başarı için liderlik konu konferans için İstanbul'dayım çocuklar beklerim diye. Sürdürülebilir sürekli devamlılık için devamlılık sağlıyor. Ne ya yani ne başarı... Ya gelmiş işte sonuç olarak da gel, geleceğinden herkesin haberi varmış. Erkan bebeğin bile haberi var. Çocuğun eline gazeteyi tutuşturmuşlar. Çerçeveletmişler zaten o gazeteyi. Evet. Bu e, 1999'da ilk sayfalara çıkmıştı ya. Evet. Ondan sonra o şeyi çerçeveletmişler ilk sayfasını. Ondan sonra Erkan bebeğin tabii bebeklik bir tarafı kalmamış şey gibi. O kadar adam oldu be şey. Bıyıkları çıkmaya başlamış Erkan bebeğin. Küçük gibi bu gibi olmuş. Öyle düşün evet. yani. Tabii tabii canın pis pis bıyıkları terlemeye başlamış. O, ondan sonra eline almış o gazete şeyini ilk sayfasını sonra gitti. Rula yapmış böyle. Clinton'ın karşısına geçmiş. Clinton'da ne yapsan gel bir daha sık var burnumu ne yapayım falan filan diye. O ne milayim yani. bir adam oldu ya bu Clinton. O mecbur. şeyden sonra başkanlıktan sonra bir de yaşadığı onca oldu. Başkanlıktan 10 yıl. sonra değil Fahir. Yaşlandıktan sonra mı? Ya, mecbur ne yapsın? Ne yapsın o da ekmek parasında bir oktay. Valla ekmek parasında buna ekmek parası dersen yani. Kaç yüz bin dolar almış? Ne bileyim bir miktar vermişler bir böyle bir balyaç gel şurada derle birlikte. Clinton'a vermişler. Gerhard Schröder ile beraber mi takılıyorlar? Tabii onlar beraber Abicim geldi. Ne, ne, ne pis kumpas kurmuşlar ya. Gerhard Schröder dönemin efendim ne? Gerhard Schröder dönemin nesiydi? Başbakan canım Almanya'ya başbakanı. O da Almanya'ya başbakanıyor başbakanı, değil mi? Bilmiyorum. Gerhard Schröder var. Bill Clinton var. Madden'u da çağırmışlar ama Madden'u pek şeydi. Ya demiş. Bilgim demiş ben gelemem. Siyaticleri mağluda diye çünkü Madonolbright'te hatırlıyorsun. Yalnız mecliste Siyet... Madonolbright'in olduğunu bilen 3-5 kişiden birisi falan. Aa hayır canım bu meclise geldiğimiz zaman geldiğimiz zaman dinin geldiği zaman bacak show yapmıştı bacak show yapmıştı ya. O zamandan ben siyatiklerini görmüştüm. İşte siyatic hiç kimse siyatic görmemişti Amerikan gizli servis gizlemişti onu. Evet. Ama senden Photoshop. Bakış açısı dediğimiz o. Ben siyatik gözümden kaçmaz. Dikkatli gözlerden kaçmaz. Doğru. Ondan sonra burnunu sıktırmış. Ee, tahmin edin. Tamam yüzünde de demiş, böyle bir, oldu mu demiş. Hakikaten yüzünde mutsuz bir ifade var Bill Clinton'ın. E ne, ne abicim zaten sene mı? sonra tekrar geleceğim. Yine koca adam bıyıklı bir adam gelip benim burnumu mu sıkacak demiş. Yani. Valla 300-500 bin dolar için yapılacak nane değil valla. Gerhard Schröder'in hiç öyle bir şey yok mesela. Gerhard da geliyor konferansını veriyor gidiyor. Bill Clinton hem konferansını hem de bir çocuk vardı buralarda Erkan. Erkan Bebek gelsin de bir burnumu ha, sıksın. Ha, bir de onu nereden hatırlasın adam? Bizim için olay Erkan Bebek için olaydı. Ben bir zamanlar geldim bir, bir oralarımı buralarımı sıkan bir bebiş vardı. Getirin onu bana diye bir krize girmiş e durumda. İşte hatırlatıyor kendini. Şey... Erkan Bebek hatırlatıyor kendini ya. Erkan Bey merhabalar efendim hatırlarsanız. Bakınız burada 3 aylık durumdayım ve sizi nasıl mıncık mıcık yapıyorum. Ee, tabii Clinton Şreler'den 200 bin dolar daha fazla ücret almış. Herhalde burun sıkma şeyi yüzünden. Hayır Çünkü... canım o şimdi şey e, kadem kıdem farkı dediğimiz şeyden kaynaklı. He. He. Clinton 400 bin alırken Şreler 200 bin dolar ücret almış. 400 bin mi? <gülüyor> 200 bin mi? <gülüyor> oh ciddi rakamlar. O zaman bunlar da biraz radyomuza gelsin diyorum ben. <gülüyor> ...sence bir sakıncası yoksa... Ee, ...gelsin... Biraz radyomuza gelsin... ...ne gelsin, diyorsun... ...hadi bakalım... Ha, ...nasıl gelecek... ...ahan da böyle gelecek... ...günaydın... ...günay ay, ay, dın, dın, dın. ...günay... ...ay... ...ay... ...ay... ...ay... be ...pardon... ...pardon befendi, ee, hocam... ...tamam ben gönderiyorum bu... ...bazen karıştırıyorlar abi Hoş geldiniz... Hoş bulduk canım. Şimdi sıradan haberlerimiz var. Ya sıradan değil. Ben çok güzel haberleri bir şey toparlayalım diye şey yaptım. Tamam ee... toparlayalım ama şu sıradan haberleri de geçmeyelim. Mesela Sibelcan'ın diyeti. Her Aa, gün Sibel... bir elma bir armut yiyorum diye. Niye puantaj hesabı diyet bitmiş mi ya? O bitmiş. Günlük ona az puan. Mesela bir, bir bir porsiyon döner yiyorum. Bu bir puan. Veya iki porsiyon mantı yiyorum. Bu iki puan. Ondan sonra 16 öyle. porsiyon mantı yiyebiliyorsun Sibelcan diyetine göre. Güyler. Yani, yani sabah, ama... sabah kahvaltıda 3 porsiyon. Sabah kahvaltıda da 3 porsiyon mantı yediğin zaman 3 puan. Tamam. Tamam Oktaycan. Ondan sonra elmayı armuda talim ediyorsun ama işte ya. Her gün bir elma bir armut diyorum. Formülün sırrı bunda burada gizli demiş. Ee, dur. 3 porsiyon o. Öğlen 3 porsiyon yesen 6 porsiyon. Akşamleyin de 3 porsiyon yesen bak 3'er porsiyon mantı 9 puan. 9. Geriye yüz, kalıyor 7 puan ara öğünlerde. Birer porsiyonu da ara öğünlerde yesen kaldı alt. Gene yar 4 porsiyon yatmadan önce istediğin gibi ferah ferah harcı. Mehmet Öz'ün programını gördüm yine dün 5 dakika. Yine şeyden bahsediyorlardı. Ya bu Amerikan usulundan bahsediyorlar kaka. yine bilmem neden bahsediyorlardı. Ya hakikaten kakalar kakalarımız diye programı oldu ya. Mehmet Öz falan değil. Mehmet Öz Ask Mehmet Öz mü? Dok e, ask Doktor Öz. Ask Doktor Öz. Ne soracağız? Kaka mı ziyatı olmuş? Utanmadan, herhalde. çekinmeden sorun diyor. Oradaki seyircilerin de aklına bir tek kaka geliyor. Şey ya gibi. Ya hayır canım ben gene birine rast geldim. Bir tane genç kız şey stüdyoya getirmişler. Hayır Amerikalılar'da bir sorun var. Ya Doktor Özde bir sorun var. Ya programın formatı bir sorun Neydi ki? Ne oldu? Ya kadın açtı. Efendim ben e, şeyimle, göbek delimle oynamayı çok seviyorum. <gülüyor> Ve göbek deliğinde pis bir koku geliyor. Bakın açıyorum böyle oynuyorum böyle şey. Doktor yani o da sanki çok normal. Tabi hep herkes evli, zaman zaman orlarına buralarına gider. Göbek deliğine gider ne güzel. Yani kadıncağız burnunu karıştıracağına göbek deliğine karıştırıyor. Göbek deliğine, Ne dedi? Doktor Öz şey dedi. Olabilir sizinki gayet güzel bir çukur. Orada arada bakterilerin üremesin Çünkü sıcak ımıl ımıl orası. Gö mesela baktı mı program sırasında e tabii, göbek canım, deliğine? E tabi canım kadın şey yaptı. Parmağını soktu. Bakın fısık kokuyor diye şey yaptı. Oha dedim ya bir sakin olun ya. Yani beni izlediğini. Bunu da be. sormayın ya. Kokadı be abi. Dünkü de vardı işte aynısı. Ben mikrofonu alıp bir şey tane yapacağım. Bana bir tane kalktı eline mikrofon aldı dedi ki ne zaman spor yapsam yürüme bandında bir insan ben dedi şeyim geliyor dedi. Küçük kuşun tuvaleti gidesim geliyor dedi. İndiğim anda dedi tuvaletim gidiyor dedi. Çok normal diye açıkladı. İki tane kas var. Bir tanesi böyle, bir tanesi büyük kas falan filan diye. Böyle açıkladı. Bu bu mu ya Doktor Tacettin'e ben Biz şov yaptıralım yani. Eğer bu, bu şovsa... Ben Doktor Rez bunu Taci... yapıyorsa Doktor Tacettin. Doktor Tacettin. Doktor Taco şov diye düşünmüştük zaten. mu ah Doktor Taco. Tabii Amerikalılar için Amerika diyorsun. Amerikalılar için öyle canım. Evet. Yani. Evet. Ondan sonra neyse gelelim Kıvanç Tatlıtuğla Songül Öden O kim ya? Ödem kim ya? Ödem. O da Nizi oyuncumuz Öden. galiba ben Ne oldu başlamışlar mı? Doha Tribeca Film Festivali'nin konuğu olmuşlar, gitmişler. Ondan sonra... Ee, Şeydeler, Doha, Katar'dalar. Doha, evet, Scorsese ile karşılaşmışlar. Martin Scorsese ile <gülüyor> mi? Tebrik <gülüyor> ediyorum, hayır. Sevgili Mart Martin. <gülüyor> Martin Scorsese ile de çok etkilendi diye haberler var bugün. Ya Doha o anlayamıyordur ya. Yani. Şimdi bu, bu şeyde, e, Arabistan'da şöyle bir mantık var. Parasını neyse vereceğim, en kalitesini getireceğim. Yani bende de 3 de aşağı 5 yukarı. Yani e, bu tenis turnuvası düzenlendi ya, en son doğu hatta. He. E, mesela kadınlar arası turnuvayı düzenlediler. Dünyanın ilk 8'ini getiriyorlar. En iyi ilk 8 seneye sıralamada 9'uncuysan gidemiyorsun yani. Öyle o derece bir e, şeyleri var. Netlikleri var. Seyirci desen seyirci yok. Böyle bir hani... Neyse parası verelim. Oynasına gelin birazcık da burada oynayalım. Azıcık da burada oynuyordu da gecenin bir yarısı tenis oyunu yaptırdılar kızıca izlere. Hakikaten mi kızıca izlediğimde? Parası dediğim mi arkadaş? İster gece oynatırım. Birinciye de bir buçuk milyon dolar civarı bir var. Nobel ödülünden haldece bir para veriyorlar. Yani. Yani. Hesabını sana bırakıyorum. İki tane yatak koyarım. Uy uyuturum seni. Onu da seyirci aldın. İzletirim sen uyuyordurken. Parası ile değil mi kardeşim? Parası ile değil mi? Demek? E skor skorsesi'yi getiriyorsun. Kıvanç tatlı duğuna bak Sadece Martin Scorsese Son Gül ediyor. Ödem, Martin Scorsese. E çok seviliyor biliyorsun Kıvanç Tatlıtuğ. Sadece ya işte, işte da sevilmemiş. Bak Martin, Martin de hastası olmuş Kıvanç Tatlıtuğ'un. Martin demiş. Kıvanç yani, demiş. Bunu demiş. <gülüyor> Martin Scorsese'nin bana hoş bir filmini söyle. E, dinleyicilerimiz de şöyle bir hatırlasınlar. Oo, çok var ya. Çok şey vardı. var da 1, ya. 2, 3. İlk 3 bana en sevdiğin 3 tane Scorsese filmi sayar mısın? Allah, Hadi Oktay lütfen. Lütfen ben hatırlamak istiyorum adamı. Ee, şey var ıssız adam <gülüyor> Bir ya okay, yeah. Selvi boyluyup al yazmanım. ya okay, yeah. Lütfen hatırlamıyor musun yoksa ciddi <gülüyor> Trafik Martin Scorsese'nin de Trafik geçiniz Ondan sonra şeyler şeylerde Martin Scorsese'nin değil mi Origins 11 Origins 12, 12 Origins 13 14 15 Onlar da değil mi yoksa onlar şey miydi Tamam on onlar öyleyse onlar, onlar, öyle, onlar öyle kalsın Bakayım onlar öyle mi Telefonlar yanmadığını göre öyle herhalde. Martin Scorsese hayranları çıldırdı şu an. Martin anda. Scorsese hayranlarını o zaman e, radyolarını ve telefonlarının başına mı davet ediyorum? Yok yok etmiyorum canım. Etme ya. Saba geç saba baş saba baş Martin Scorsese'nin? Ne Scorsese neyin havasını atacağız? Ya Manken Çağla Şikerli Şarkıcı Emre Altuğ. Ya bunlar Büyük Usta Kaya. Artık böyle Manken Çağla Şiker Şarkıcı Emre Altuğ. Şarkıcı Ege'den sonra Şarkıcı Altuğ. Ee, neyse. Hüseyin Kuzey Adını verdikleri oğulları önceki gece saat 19 Doğdu. Hayırlısı tamam. olsun. Ne kadar güzel. Ee, Çok da mutlu Emrah... görünüyorlar. Vallahi yani çift olarak. Aa, ne demişler? Ee, Allah analı babalı büyüsün. Efendim hayırlı evlat olsun. Kuzey'i kucağıma verdiklerinde hüngür hüngür ağladım. Hırsımdan ağladım demiş Emre Altun. Ondan bir mucize, inanılmaz bir duygu. Yo, yani tamam inanılmaz bir duygu gibi gelebilir ama oluyor yani bu normal. Doğanın kanunları gereği böyle bu tür bir şeyimiz var, bir atraksiyonumuz var. Onu çok fazla da E ne da yapsın, da yapsın yani çocuğa sormuşlar Emre Altun'a. Emre Altun da efendi, efendi efendi cevap vermiş ne yapsın? Anneye mi benziyor babaya mı diye manşetlerde bugün. Kuzey Bebek. Çocuk sağlıklı olsun da. Oktan, Çünkü başka bir şey ya ünlülerin bebekleri doğunca. Ya daha doğunca da bir şeye benzemiyor ki. Kaç kilo diye konuşulmaz çünkü ünlü bebeği bu. Ha. Yani, ünlü bebeği kaç, şey boyu bebeği. kaç diye konuşulmaz. Ee, yani anneme mi benziyor? Çünkü anne de baba da ünlü olduğu için. Ses şey, ya şey nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yalan muhabbet. Nasıl böyle böyle? Vallahi inanır mısın böyle böyle? Maşallah babasına hiç çekmemiş. Ee, bak sonra e, sempatik haberlerde sadece tam iki Emre, şarkıcı Emre Alto'dan sonra oyuncu Mel Gibson da e, baba oldu. Hem de sekizinci kez adam nasıl üremeye verdiyse Hakikaten kendini... ya tane çocuğum. Kaç tane çocuğu var sekiz. Mel Gibson? Sekiz. Sekizden fazla ya ben Sekiz tanesi legal. Sekiz. Yani öyle söyleyeyim. Yasal çerçevede sekiz. Ee, adı henüz konmayan bebek. Adı konmayan bebek, bebek e, daha şey sağlıklı neyse. Bir Brad Pitt'le şeyim zaten böyle... Maşallah onlar şey araya önce... karıştırıyorlar efedersin. <gülüyor> Olsun karıştırsınlar. Öyle, araya araya karıştırıyorlar fark öyle etmez onlar. Canım. onları da o çocukları da şey yapıyorlar. İyi, iyi güzel kendi çocuklarından hiç ayırıl etmiyorlar hayır. Onun gibi bir onlar bir de Mel Gibson gibi. Ay ne güzel böyle mutlu mutlu herkes çoluyunan çocuğuyla tam bir aile saadeti yaşıyorlar. Bu arada bak en sevdiğim haberler kısmına geldi. Ay. Sevgili Hüseyin. Sevgili Hüseyin kim? Sevgili Hüseyin kim olabilir Oktay'cım? Barack Hüseyin Obama mı? Hayır canım. Sevgili Hüseyin. Hüseyin. Bizim kapıcıdan bahsediyor olamazsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü onu sevgili demezsin. Başka kim, kim olabilir Hüseyin? Sevgili Hüseyin Bolt değil mi? Ha Hüseyin Bolt. Onun adı Hüseyin işte ya. Niye Usayin diye söylüyorsunuz. Hüseyin 100 e 200 metrede dünya rekoru kırmıştı. Özentiyim ben ya o yüzden söylüyorum. <gülüyor> Özenti olduğun için Hüseyini e, Usayin diyorum. 3 Oktay ya biraz yani özümüze dönelim. Yani ikisini konuşuyorum. Ee, neyse özel bir ziyaret için Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmiş. Bu arada Oktay, e, Amerika'dan gelmiş bir arkadaşımız vardı. Yani daha doğrusu yeni tanıştım ben. E, galiba bu Amerika'da şey kız böyle şeyini ne derler? E, eline koluna hakim olmaya çalışıyordu. Bu tırnak içinde hadisesi var ya. Hı. <gülüyor> O alışmış Yapıyor yani. mu? Evet ya böyle konuşmaları sırasında ben şey de diyemedim. Yapma ablam öyle yapma elini ayağını öyle yapma. Şaşırdın mı yani Fahir? Ay şaşırmadım da çok. Çünkü yani biliyorsunuz biz artık hiç şaşırmıyoruz. Evet, yani, yani. Yani. Ama yani nerede gördün sen bu Amerikalı ablamızı? Amerikalı değil canım Türk. Ha, Türk bir de. Türk canım. Ay, ay işte en fenası o. Yapma ablam değil mi? Amerikalı olsa tamam bir şey değil mi? Bunun Dok, kültüründe bu var diye. Doktor özü Oprah'a falan izleye izleye öyle olmuş işte. Maalesef ya. Neyse ben bu Hüseyin'e döneceğim. Hüseyin. Efendi bir şekilde anlatsaydın ya Fahir. Yok diyemedim ya yani, efendi dediğim böyle o da çok sakin, seri anlatıyordu sakin. bir şey böyle iki kere yakaladım yani bit bir konuşma 10 dakikalık süresi nerede görüştünüz nasıl bir ortamda ben çok şimdi samimi bir mi? ortamda böyle bir arkadaş aile samimi misiniz samimi misiniz dedim samimi miyiz dedim o emel çekecektin sen arka odaya bir saniye geldi çekti ya da arka odaya çekme mutfağa çek yoktu mutfak yoktu nasıl olduğunuz yerde mutfak yok mu olduğunuz yerde mutfak yoktu olduğunuz yerde kalın dedim herkes <gülüyor> olduğu yerde kızlar erkekli bir, bir gruptu e, tamam işte tam bir şey anlatıyorlar koridor koridoru Koridor da yok toktan. Bir gel. Nasıl koridor? Çadır temelisiniz. Tamamen sonra. boşluktaydık. Bunu yer ve mekan belirtmek zorundasın maalesef. Yani çünkü bak o hanımefendiye bunu herkes söyleyemez. Yani yakın olan kişi söyleyemez. Çünkü her zaman görüşecek. Ya yani. Evet yanlış anlar. Her yani. zaman yanlış anlar. Yanlış e anlar. Tam senin söylemen lazımdı Faire ya. İşte diyemedim ya. Sokaktan geçen adam da söyleyemez. Çünkü hayır tekrar dönecek o yüzden. Nasıl dönecek? Ya işte birkaç ay içinde dönecek tekrar. Amerika'da normal mi yani diye Amerika'da normal. Orada sıkıntı çekmesin diyorlar. Abicim hep oradan çıkıyor işte ondan sonra biz mağdur oluyoruz ya. Oraya gittiği zaman da o yayacaktı. Ya bu hareket çok çirkin bir hareket. Yapmayın arkadaşlar bunu diyerek. Arkadaşlar mı arkadaşlar diye konuşacaklar yani O önemli değil. Şöyle yani... E e ee, ve eli doluysa bir elimde bir, bir bardak var. var. Evet. Tık tık <gülüyor> Tık tık bundan hemen manyeli veriyor. Bir taraftan kapat. Öteki tırnağın öteki tarafını kapatmadınız falan diye sen bir daha olalım söyleyeceğini. Yalnız öteki tarafı açık kaldı Ay Neyse vallahi kızacağız gitmeseydi söyleyecektim de o gidecek nasıl olsa orada da kalacak bundan sonra hep böyle yaşayacağı için dedim. Varsın böyle olsun. Onu da öyle kabul edelim. İyi bakalım. Fethiye'den... Hüseyin Bolt old? var doğru. Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden sevgili Hüseyin buradaki a, vahşi hayal şeyine gitmiş ve bir çita'yı evlat edinmiş. Çünkü Hüseyin Bolt'u ...geçebilecek tek canlı e, çita deniyordu. Adına da Junior Bolt adını vermişler. E, ve onu da biberonla beslemişler. Ne yapıyon Junior Bolt? E, yok yok. E, yani Ege isim koysa... ...aynı Ege'nin koyacağı isim gibi. Şimşek Bolt. Çita'ya verilen isim. Ne yapıyorsun Şimşek Bolt? Evet. Ya bu Husey Bolt çok iyi. İyi bir güzel bir, bir de. Yaptığı çok... Genç. Yaptığı şu şeyde kalsa, pistte kalsa, yok ya adamı oldu. şey yapıyorlar, kullanıyor kullanıyorlar da demeyeyim de işte ne doğru söylüyorsun abi? aslında da niye kendisi de hoşuna gidiyor demek ya şey o, o trafik kazası yaptığı zaman da boy boy ayağın fotoğrafları çıkmıştı hatırlamıyor musun? Bizim gazetelerde bile. Ya çıkmıştı. kırılmış mıydı ayağın olmuştu? Bir trafik kazası yapmıştı da bir incinmiş miydi, kırılmış mıydı, tararak kemiği öyle bir şey vardı. Tarak gemiyle ne olmuştu Bolton ya? Tarak kemiğini görmüştük yani hepimiz görmüştük. Ayak komple taraktı yani zaten. Tabii canım ayak aynen taraktı. Fethiye'de sezonu kapatan turizmciler plajlarda turistlerin düşürdüğü altın takıların peşine düşmüş. Aa ben gördüm onları. Fethiye'de değil ama başka bir beldemizde gördüm. Nerede gördün? Cevap veriyorum Marmaris semaları olabilir. Tamam yani akış kolay. Demek ki turistlerin terk ettiği yerlerde. Terk ettiği yerlerde? Ponya monya o yüzden Plajlarda gayet güzel dedektörlerle aranıyor. Kasım ayının ilk günlerinde tamamen boşalan Fethiye sahilleri definitlerin av sahası oldu. Vallahi böyle fıkır fıkır bayağı da buluyorlarmış bayağı iyi. Takmıştı. Aslında künye zamanı çok iyiydi de o künye e, şeysi geçince, e, modası geçince çok büyük mağdur oldular. Şimdi buldukları bir alyansla bir şeyle küpeyle idare ediyorlar. Yüzük, bilezik, kolye yok ya. Hepsini topla. Kolye var. bak künye yok, künye yok. Gerçi var. Künye devri kapanmış i̇şte, olabilir mi dünyada var. Şey kapandı. Öyle bir şey. Bilezik, kolye aynı, pahada aynı. Bunlar Garsonluk yabanı avcılar Kışın denizin dibinde Yani dip dediğim Şunorkerle e, takı mesafede. Ha, Öyle çok bir şey Her gün en az 5 parça altın takı buluyorum arkadaş demiş Yok ya arkadaş Mehmet Ayıldız adlı genç Ondan sonra geçmiş yıllarda Dedektörle takı aranıyormuş denizde Denizde dedektör Çalışıyor mu ya? Var, çocuklar yapmayın lütfen. Biz artık hiçbir şey yaşayamıyoruz. Ee, geçmiş yıllarda dedektörle takı arandığı için belediye tarafından güvenlik görevleri yerleştirilen plajlar şimdi takı avcılarının hakimiyetinde. Ha plajlarda dedektörle aranıyormuş. Şimdi artık şey olmuş. Belediye herhalde borçlanıyor. Belediye tabii onu. ama belediye. Aman dedi verdi. Yok belediye artık belediyeden şey ne derler ona. Belediye kendi arattırıyor ya da oradan kiralıyorsun. Belli bir miktar karşılığında belediyeye. Mesela belediye diyor ki 50-50 diyor mesela o, o tip bir şeyde kazandı mesela iki alyans bir bilenzik buldun hemen gidiyorsun bileziği veriyorsun. başkanına takıyorsun belediye başkanına yok artık o kadar olur mu? Ya da işte veriyorsun canım çünkü veriyorsun. belediye başkanı böyle buradan vele vele kolu kalkmıyormuş bir sezonda. Ya yani veriyorsun tabii canım o da şahsi değil başkanı Sonuçta belediye. Yani belediyenin mallarını sonuçta e, göstermek zorunda... Yani halka biraz da şey yapmak lazım efendim. E, sezonumuz iyi geçti. Turizm sezonu ve av sezonumuz. Ne avı? Altın avı. Ondan sonra belediye başkanının kolları böyle o şey yapıyorlar. Korteş kolları böyle kalkmayı buradan. Yani o derece... Belediye plajında bulunduğunuzu söylediğin şey itiraf belediye yok. Belediye plajı bütün plajlar belediyelerin. Nasıl belediye? Belediyenin kontrol. Kontrol. Kontrol, kontrol dedin Kontrol göre, dedim. Kontrol Ne göre alaka göre ya? Ne alaka? Kontrol dedim. Doktacım. Ambulans rezaleti A efendim. <gülüyor> dur. Orada dur. Dur. Bence çok ince bir çizgi var. Onu aşıyoruz gibi geliyor. Bana. Hoppa diyoruz o zaman. 300-500 bin dolar da bize gelsin. Carlo, Sarkozy, no. Carlo, Bruni, Sarkozy'nin kulağına ne fısıldadı? sonra bir anda değişir bozuyor 103.5 Radio Titesi Spanaro'da sunduğum olan sabahlar sabahlarda günün gözetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Aa, aa nesin? Küsü hayalıyamadın mı? Hayır, kumandayı devraldığı zaman <gülüyor> o mikrofona o. geçmeden önce köklemişsin fire mikrofonunu. E gazı verdim ya. U Hala <gülüyor> roket gibisin maşallah. Roket gibi, fişek gibi bir program. İyi, tamam. <gülüyor> Niye çıkarmıyorlar hiçbir yerde savaşayı? Ya bilmiyorum herhalde onu istemeyen adam mag En son bence çıkarmıyorlar değil ya Kendisi çıkmıyor çünkü şey oldu ya Senaryosunu çaldı ya Cem Yılmaz evet, ondan sonra. her yaptığını çalıyor Çalıyorlar deyince küstü Yani şeye küstü televizyon dünyasına küstü bildiğim kadarıyla Morali bozuldu ya Ben zaten Cem Yılmaz'ın o e, yaptığı C takımı programının Daha önce A takım tarafından yapıldığını biliyordum Hayır yani. hayır o değil ya o C takımı değil C, C takımı. takımını mı yaptı? Hayır yani okay. o film, Sokabazı... film projesinin şey Hayır, yaptı Onu ya. yaptı ondan sonra C takımını yaptı. Böyle evet. bir şeyler tartışılıyordu mesela piyasada ne var? Büyü, büyücüler gerçek mi diye tartışılıyordu. Arada da bir sanatçıçlık bir şarkı söylüyordu tartışma, haraletmenliğini. nasıl hayatımın en güzel dönemiydi o ya. Bu sabah programına yeni başlamıştık. Ondan sonra 90 yılların zaten 90'lıların sonu. Yılların, 99 sene 99 işte. evet. Her gün erken kalkıyorsun. Cuma günü yayından sonra öğlen uyuyordum bütün gün gece. Ee, bütün gün. Ondan sonra gece kalkıyordum 11'de. ...oturuyordum bilgisayarın karşısında... ...televizyonda savaş yaşıyor... ...ondan sonra tıkır tıkır dolaşıyordum... ...cuma Doğru. günleri mi yayınlanırdı? ...cuma günleri yayınlanırdı... ...bir şarkıda bir buçuk saatte falan dinliyordu... ...tabii ki yasal şarkılar... ...öyle bir tarafta mp 3 kovalarken... ...ara ara bir hararetlenme oluyordu... ...efendim siz büyücüsünüz... adonsuz dolaşıyorsunuz falan diye bir şey... ...o zaman ekran karşısına geçiyordum... ...türkü başlayınca tekrar bilgisayara dönüyordum... ...sonra kaldırdılar... ...nasıl televizyonda her güzel şey... Tatemi. Bunun güzel örneklerinden biliyorum. Strike Box mı ne? Strike, strike Fight Interstar. Yok yok. Magic Box. Ya yenisi çıktı işte. Tatemi'nin yabancısı yayınlanıyor. Strike Ama şey Tatemi'nin türkü ne? çok güzeldi. Türkü ya. çok güzeldi. şimdiki ne? Ne, Sen ne? Ben Osmanlı tokadı tekniği diye bir adam geldiğini hatırlıyorum. Şey mi? Tatemi'ye tatemi, mi? Tatemi'ye. Tatemi Senin tekniğine Osmanlı tokat. de her şey bir tarafa. Kimin için dövüşüyorsun diye bir soru vardı. <gülüyor> Ailem için dövüşüyorum diyor adam. Sanki onları esir almışlar da koklar kurtaracak. Güzel günlerdi. Ay ay. Tatemi olsa da izletsek şöyle hasta değil ailecene çene. Aile ya bak kaç yıldır izlemediğimiz filmler. Ben size bir tanesini söyleyeyim. Kan Sporu. Kanspor'nu ben son iki yıl içinde seyrettim. İzledin mi? Tabii canım. Ben onu Kanspor'nuttu. Ben kan sinemada spor, seyrettim. Kanspor'u neydi ya? Kanspor'u. Kanspor. Sevgili. O andayım ya. ya. Ha şey olan da en son Türk ile döüştüğü mü? Yani yarı finalde Türk ile dövüşüyor. Kanspor'unda abi yine şey. Kanspor'unda Türk var evet. Kanspor'unda A... şöyle tanınır o film. Abi kemiği çıkıyor adamın. Aa o, o mu? ya A dövüşüyordu. Bir tane herif vardı ya böyle. Natsukao işte ya. Ha uzun saçlı, saçının uzun ucunda elmas şey var. Toka. Elmas, elmas kolye Çiziyor var. Elmas niğde diye çiziyordu o, suratına. O tatlı bir şey değil mi? Hı -hı. A, bu şeyleri kolonlara böyle mi? Hani böyle bele bele vuruyor. Bele mi? Şey Natsukao ya işte. Tamam anladım Natsukao. Diyeyim. Natsukao. Ben onu nerede seyrettim söyleyeyim sana. Yanlış olmasın ya Menekşe sinemasında seyrettim. Ee, ya da o tip bir yerde seyrettim ve alkış kıyamet içerisinde seyrettim. Hiç o coşku kalmadı. Sinemaların sinemalarda alkışın koptuğu dönemlerdi. O dönemler Ne güzel çok, dönemlerdi. Çok, yani. Uçaklarda arada rastlıyorsun böyle hep beraber ya, indiğin zaman yaşa bravo kaptan diye ya. O dönemde de hakikaten Van'dayım. Yendikçe alkış yendikçe alkış verdi gözüne. <gülüyor> Çocuklar, millet, ekonomik derdi düştüğünden be sinem basama coşku kalmadı. Ne diyorsunuz? Biz artık hiçbir şey şaşırmıyoruz şey dedi. Sen gelmeden önce ona karar verdik. Evet ben bir radyoyu şey dinlerken sorayım. zaten yoktu. <gülüyor> Afret <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şeylere şaşırılmıyorum. Fransa. Hayır Sar Fransa değil. Sarkozy, Hayır. Sarkozy. Sarkozy deme bir şey söyleyeceğim. Buyur. Dün Melek Yavrun Aleyna'yı alırken ne yaşandı? Ben Oktay'la beraber gittik Alena'yı ni almaya. Niye yani, ben, ben niye hiç götürmüyorum? ya? Ben şey ben miyim Ben kaç defa geldim çok güzel ortam var diye ve resmen yerin dibine girdim Oktay yüzünden. Aa, ne oldu be? Neredeyse ben iki aydır orada sabah akşam çocuk almaya giden bir adamı. Suratıma bakmıyorlardı. Oktay git biraz erken gittik kapıda dikildi. Adam da nasıl bir aura varsa nasıl bir hava varsa herkes gibi. Oktay Bey bu servis meselesini ne yapacağız? Oktay Bey hocalarla konuşsanız da bu öyle uykusuna şey yapsa. Oktay Bey çık. Adamda bir veli tipi varmış. <gülüyor> herkes tanıdık tanımadık benim suratıma baklayan insanlar. Nasıl geldiler faile ya? Şu kır saçlar var ya. Hele ki var ya. Oktay marka giyer biliyorsunuz. Oktay... O markalı kim markasız gittim, gittim dün. Markalı gitseydim var ya. Markalı gitseydim gel o zaman konsept farklı olurdu tamam. Geldi tamam. o kadar da şey yapma ya. Sen de gitsen mesela Ege hep şey diyor ya çok nezih bir toplulukla beraber yaklaşık yarım saat 45 dakika bekliyorum Ali'nin çıkmasını diye. Hakikaten benim de bekleme imkanım oldu yaklaşık yarım saat 45 dakika nezih bir ortamda. O kadar da öyle şey değil büyütülecek kadar bir nezih. Kafasından torba geçiren kadın vardı bir tane. Ya. Yağmurdan korunmak için. <gülüyor> ama, ama torba ama... nasıl torba? Öyle şey torbası değil market torbası falan değil. Ne torbası? Normal ne kayıt, kayıt torba. torba. Kalite bir mağazanın torbası. Kaliteli değil de mahalle bakkalının ekmek aldığın zaman verdiği Oo. beyaz torba. Yani markasız üzerinde bir şey yazmıyor. Onu böyle nizip bir şekilde ama tabii ki ekmek konmamış içine daha önceden. Çünkü Biraz kırıntı geç... vardı gene. Kafasına geçirdi ama onu. Bir iki kırıntı vardı oktay. Bir, Ve yok, onu kafasına, kafasına geçirdi. Ve böyle bağlamış alttan. Aa. <gülüyor> o kadın senle ödemeleri konuşurken çünkü içinden bir iki tane kırıntıyı alıp yediğini gördüm ben sana. Ben size. hiç konsantre olamadım zaten kadının ne dediğine. Kadının ha kafasına bakıyordu. Ya adamda tam bir veli tipi var zaten oradan hemen müdür çıktı. Müdür Sevdedim. bir hanımefendi Fahir. Müdür Hanım. Ee, Oktay Bey dedi ben tabii herkes veliler şaşırdı dedi sizi veli zannediyorlar çocuk babası zannediyorlar. Ben sizin çocuğunuz olmadığını biliyorum. O yüzden Sarkozy'nin bana verdiği yetkiyle düşünün diyorum dedi. Valla Oktay düşün Ve Çocuğun geleceği parlak dedi, Sarkozy bursu alabilir senin Bu. Kız Efendim Valla içime doğdu Oktay Senin de bir kızın olacakmışım gibi geliyor Valla senin içine doğuyor Fahir Yeni de bir oğlu olacağını düşünüyordum sen zamanında. <gülüyor> Yok sene olur, olur mu ben Oğlu Bahis... diyordun Fahir Oğul mu diyordun Evet Ben kaybetmiş miydim o şeydir? Ben kaybet. Ben öyle mi demiştim senin O kadar şimdi çok... aslında tarih olarak senin doğum gününden sonra olduğundan ideal dönem. <gülüyor> o kadar çok iddiaya giriyorsun ki Feyyaz. Ney ne zaman iddiaya girdiğini hatırlamıyorum. E sonra melek yavrum... Ondan sonra ben tam çıkarken "Bonjour" dedim ana müdüre hanım. Ya Bo -bo orada mı? bir sürü veli vardı. Hiç kimseye gerçi herkesin elinde çocuğu olduğu için herkes bir meşguldü. Bir tek benim elimde Ali'nin çantası vardı. O yüzden de "Bonjour" demiştim. Oo "Bonjour", bonjour demedin de. Şey diye geldi. Pardon da bonjour dedi Oktay. Hani çantayı mı çaldın gibi. He. Ondan sonra bütün veliler Oktay'ın çevresinde siper oldular. Oktay'ımıza dokunamazsınız. Oktay veli temsilcimizdir diyerek. Para topladılar ya. Resmen nasıl duygulandın var ya Fahir. Yani aralarında para topluyor veliler. Bayak üstünde 220 milyon para toplandı. 222. Lütfen. 222 lira. Çünkü çocuklar bile getirip ağaçlıklarını vermişler. Ağaçlıklarını verler. Oktay başımızdan <gülüyor> eksik olmasın dediler. Halil Bebek ne yaptı? Halil hmm. Bebek şaşırdı ya. Bundan sonra benim sorumluluğum e, Oktay'da mı dedi. E, çünkü Fahir'den bugüne kadar hiçbir şey göremedik. Bildiğim kadarıyla plazmayı da siz benim okul masrafımdan kesip aldınız dedi. Oktay hiç merak etme yavrum dedi ve simit aldı haline. Evet ne öyle bir şey. Verdi parasını. Olur. 50 kuruş bu. Boş ver dedi. Öyle çılgınmış Fahir. Simit aldım ya. Ama çok Şöyle güzel. Çocuk, çocuk çocuğun... nasıl aç? Çocuk nasıl aç çocuğu. Nefesi kokuyordu. Bakamıyor, çocuğu bakamıyorlar bunlar. <gülüyor> bunlar bakamıyorlar Fahir. Merhaba çocuğa. Oktay abi dedi. Oktay kafasını çevirdi. Niye dedim? Ağzı kokusu dedi açlıktan. Hemen gitti simit aldı çocuğa. Çünkü benim dayanamadığım iki şey var biliyorsun. Bir ağız kokusu iki. Bir ağız kokusu iki direksiyon şeyi. Direksiyon şeyi. Direksiyon <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi, iyi olmuş ya. ya Haftaya da o zaman böyle. ben. Haftaya sıra bende. Haftaya gerek yok bugün var. Haftaya Sırı. niye ya? Her gün bir kişi. Her gün bir kişi. Üstelik ikinci Şişi turcu aniyetini. olma imkanı verecek Ege sana. Aa, ikinci turculuk. İkinci turcu olma imkanı. <gülüyor> i̇kinci turculuk ne? Mesela kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sorduğu zaman birisi hemen söyleyeceksin sen. Mesela bazıları üçüncü, turcu, dördüncü. Gidince işte anlayacaksın Fahir ya. Hadi ya. Her şeyi de anlattır o Zevkli olmaz. Sarkozen'in kulağına Carla ne fısıldadı. Oktay onu şimdi konuşmasak sana Abi, ayıp olur mu? de şimdi konuşmadık ya. Üstüne çalıştığım bir dosyaydı biliyorum ama. Hayda şimdi Allah. konuşmasak ayıp olur mu? Yani. Neden dersen? Maru diyecektim. Bir şey diyecektim falan. Anladım ama. Neden Hayır dersen? Ya, şimdi neden? E, saat başına denk geldik. Biliyorsun Allah Türkiye'de saatler radyo otoya göre ayarlanır. Tamam. herkes şu anda çılgınca bekliyor bunu. Dıt bekliyor. Şu anda saat tam e, 8.59 iken ben müsaadenle yeni bir saate geçeyim. Tamam. Ondan sonra Sarkozy ne demiş, öbürü ne demiş, bunu duyan e, Merkel ne demiş falan. Hepsini uzun uzun konuşma Sursley'di imkanımız olacak. Sars neydi falan deme imkanım olacak mı? Tabii. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay ay dın dın. İyi kalpli insanlar modern sabahlar diyelim saat başladı radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim şahane bir çarşamba sabahında 3 Kasım çarşamba sabahındayız hepimiz LCD televizyonlarımızı kapatıp işimize gücümüze gitmeye başladık. Oktay sen evde hala tüplü televizyonunu mu kapatıyorsun? Oh, oh, oh, oh, oh pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ay ay. konuya üçüncü kez Sarkozy diye girecek Yok <gülüyor> evet, Yo, bu sefer tüplüye girecektim konuya. <gülüyor> tüplüye girdiniz. Tüplü televizyonumuz var evet. Tüplü televizyon sahipleri kendinize kötü hissetmeyin. Günü gelecek sizin de LCD televizyonlarınız olacak. Tüplü televizyon hala daha iyi. Ya. Şu yayın kalitesinde, şu yayın dünyasında. Şu yayıncılık anlayışında. Siz ne yaptınız tüplü televizyonu? Ha, tüp tüplü televizyonu televizyon. ıı, vereceğiz ama ben ayrılamayacağım herhalde. Ya. Tüplü televizyon ayrı bir şeydir yani. Bir de var ya sizin tüplü televizyonunuz o kadar güzeldir ki siyah da sizin tüplü televizyonunuz. Siyah. Ayrıca uzay rengiydi genelde. Siyah, siyah tüplü televizyon yok. Önü, Benim üst... eski evdeki siyah. Önün siyah değil miydi abi, paneli maneli? Yok yok Oktay. Ne Allah ne? Allah ben kime hatırlıyor? O zaman Allah geçen Allah. gece girdiğim evin <gülüyor> siyahı galiba. Büyük Onu hatırlıyorum galiba. Siyah tüplü televizyon kadar güzel bir şey ben bilmiyorum ya. Siyah asil renk. Tüplü televizyon konusunda şunu söyleyeceğim. Yeni LCD'ye geçmiş bir insan olarak tüplü televizyonlar candır. Kıymetini bilin. Hiç acelesi yok. daha yani yayınlarımız... koyasını koysanıza. bilgisayar hani bilgisayarda televizyon... şey diyorlar ya e, software hmm. hardware'ın önünde. Hmm. Bilgisayar yetişemiyor software dünyasında falan. Altyapı olsa inanılmaz programlar olacak. Bizde de televizyonlar yayın kalitemizin gerisinde o yüzden böyle 2-3 sene daha e, LCD'ye MLCD'ye hiç bulaşmayın. Ay çok yer tutuyor gibi bir şey de lütfen şey olsun Artık kullanılmasın bu. Ya sizin ne mutlu ki. Tüplü televizyonunuzu verecek yeni varmış. Yani biz şimdi kilere mi koyduk? Bak Faer'i gördük işte Yatak odasında duruyor Faire'nin. Aslanlar şeyi, gibi yatıyor. Yani. televizyonu. Yatak evet, odasında hakikaten. mı duracak ikinci televizyon? Üstelik çalışmıyor da Faer o televizyonu. Yo senin. çalıştıracağım da. Bir vakit ayırıp şey yapmıyorum. Bağlantıyı sağdattıracağım ona göre. Sana çok güzel bir alet alalım mı? Çok güzel bir alet var. Mont mu? Anlatsana. Gocuk mu? <gülüyor> ne? İnanılmaz bir alet. Harika bir alet. E, tamam, hadi ergeç yok heyecanlandım anladım, tamam. Şey noktasına doyum noktasına geldim hadi. Şey. Oldum ben tamam. Böyle evin içinde kablosuz yayın aktaran bir alet. Aşağıda salona koyacaksın vericiyi. Yukarıya yatak odasına istediğini seyredeceksin aşağıda seyredeceksin. <gülüyor> bak Fahir gözlere bak. Mesela aşağıda Direkt birileri etkilendi. PlayStation oynarken sen yukarıda onu bile seyredebileceksin. <gülüyor> Ulan birileri aşağıda oynuyorsa bir aşağı iner kim oynuyor diye bir bakarım ya manyak miyim ben? Doğru sen yalnız yaşayan bir adam olarak o öyle <gülüyor> düşünebilirsin. Kim PlayStation'ımla oynuyor? <gülüyor> i̇ster DVD ister şey ne istersen DVDiz, aşağıdan DVDiz. olduğu gibi seyredeceksin. Peki yukarıdan kontrol edemeyecek miyim? Onu da yapıyorsun çünkü aynı şey görüntüyü getirdiği gibi kumandayı da şey yapıyor. E onu istemem ki aşağıdaki televizyon. Yani ben ne yapacağım yukarıya? Benim fare ben fare tanıdığım kadarıyla bu tip bu tip fazla yani bu bu fazla. Yani neden fazla mutluluğunu değil. engeller Fahir. Çünkü yarın bir gün mesela şey olur. PlayStation'ın frekansıyla bir şey tutar, uyduruyorum şu anda. Bir şey olur, sen bilgisayarı açarsın, PlayStation'ı görürsün televizyonda falan. Girerim. Sonra girişirsin, yazık olur. Cihazlara yazık olur. Ya Şimdi, dün akşam zaten cep telefonuma giriştim. İşte evet, onu, bu tip şeyleri tahmin ettiğim için söylüyorum. Ciddi anlamda giriştim yani. Ne ben mi? bir iki defa bir alete haşın davrandığımı hatırlıyorum yani. Ben, Onun dışında ben öyle Neymiş ben bir elektrik öyle. süpürgesini parçaladım var. Ben, ve tek suçu sen neydi? Bir Sen hayır elektronik olması gerek yok. Kafanda tavla da kırmış bir adam olduğun için. Var ya yani, bak. bak neyse ki şimdi teknoloji çağında yaşıyoruz. Ama Bu hep, mantıkla sen şeyde <gülüyor> demir çağında falan yaşasaydın <gülüyor> hakikaten yarılırdı kafa. <gülüyor> Bu nasıl baltaya? <gülüyor> bak. <gülüyor> 10 yıl önce falan da yemin ediyorum bir tane elektrik evde elektrik süpürge çekmiyor tamam mı? Allah onu yapıyorum çekmiyor. Bunu <gülüyor> efendiyor çek... konuşuyorum. O. Bir kenara çekip koysaydın <gülüyor> keşke. Ya hakikaten bunu yaptım. Ya bir elektrik süpürgesine çekmiyor diye girişilir mi faire ya? Ya torbası donmuş zaten. Sonunda bir suçu günahı olmadığında sonra da şey anlatamam bu. Yazık sana ya, torbasında oldu. Yemin ya. ediyorum ha onu anlansa bir Nasıl şey. Nasıl ortaya çıktı öldükten sonra otopsi sırasında mı ortaya? bayağı çıktı. bir parçaladım. Hala çalışıyordu yani şey daha doğrusu düğmesi çalışmıyor. Ka fişi Prize taktığın zaman çalışacak hale gelmeye başladı. E zaten normalde öyle genel, değil mi? Elektrikli aletin yani vardır oluyor. ya. Düğmesine basar. Pri prize taktın sonra düğmesine basarsın. Vuuu düğmesine basarsın. Öbürü de Artık nasıl bir dövdüysen fişi prize taktığın an çalışmaya mı başladı? Ya şeyde bir kendime geldim. Ben bunun metal kısmı var ya su borusu. Boruyla üstten üstten vuruyordum bunun Yemin ediyorum o öyle. Ben sana niye çekmiyorsun diye en son zaten bir de tekme vurdum. Oradan şeyler parçalandı. Üst panel falan kalmadı ama hala kullanılıyor. Yalnız fail öbür dünyada da o sana girecek biliyor musun? <gülüyor> Çok doğru. <gülüyor> Öyle bir şey var biliyor musun? Haklı. Vallahi haklı. O fail öbür dünyada <gülüyor> seni görmek tavlalar, elektrik süpürgeleri, cep telefonları. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yaptın baba ya diye geçeceğiz biz Benim ama bunlar... fazla iki lokma şey koşar. 30... Patatesli börek koşar yani. <gülüyor> bir şey mi? 35 yaşımdan yani 35 dedim mi 33 34'ten beri hakikaten şeylere iyi davranıyorum. Neylere? Etrafımdaki materyallere. Canlı cansız hiç fark etmiyor. Organizma olarak gördüğüm her şey benim için ha benim... Niye en son laptopa sinirleniyordu fare? Ha, laptopa sinirleniyordu Laptopa söylediğin zaten şeyler laptop var ya. ama laptopa laptop, sinirleniyor. Laptopun yerinde bir insan olsa utanır. Şu an damlardan gitmişle yani laptop bir şey yapamıyordu ne da. yaptım? Laptopa sinirlendim. Desktop aldım. Yani artık benim zaten, böyle yani. Ben 10 yıl önce bir elektrik süpürgesiyle boğuşmuştum. Onu da hatırlıyorum. Ben bu... senin zaten evine elektrik süpürgesi girmiyordu ki nasıl kullanacağını bilmezsin. Kedi elektrik süpürgesinden korkuyordu. Efendinin kim olduğunu görsün diye elektrik süpürgesiyle boğuşarak onu yenmiştim. Cem de beni bu adam kurtardı. Artık ne derse yapayım falan demiştim. Efendim... O yüzden çok bağlıydı o kedi bana. Elektrik süpürgesiyle boğuşan adam adını takmıştı. Çok güzel yöntem bulmuşsun ya Valla ben daha güzel yöntem var bir tane bizim oradaki sarı kediyi beraber kovalıyoruz Paşa ile beraber o yüzden çok saygı duyuyor O ama seninki şey biraz Beni elemanı zannediyor ha Elemanı, ele... <gülüyor> elemanı değil de ne, o, biraz... o biraz şımartmaya girer Fahir Şımardı zaten canım e yani O bir şey gibi velisiyle hep beraber geziyor Falan filan gibi bir şey yani <gülüyor> velisiyle gezen kediye dönmüş onu. Yakalandı diye haber çıkar Yalnız ondan. yakaladın da var ya. Bir şey soracağım. Soracağım. E, Dütdürü Dünya filminde miydi pehlivan çıkıyordu pavyonla? Dütdürü Dünya Ankara'da geçen film. Tam. İşte, tamam. <gülüyor> <Sorunun> <gülüyor> cevabını aldım. <gülüyor> ya böyle pehlivan bir sanatçı gelmiyordu pehlivan pehlivan çıksın falan diyorlardı. Orada fedai miydi birisini şey yapıyorlar üstünü çıkarıyordu pantolonun. Bir tane sandalye koyuyorlardı sahneye. Onunla güreşiyordu pehlivan böyle psikopat filmleri ya ya hani filmler neredesin? ya. ya. Ben ya. <gülüyor> Seyirciler arasında da heyecanlananlar falan oluyordu. Ben. Tarık Akan'ın Tarık Akan pehlivan filmi olabilir mi? Oktay bir soruma da cevap ver Allah aşkına ya. <gülüyor> Allah'a. Bilmiyorum abi ne bileyim ben. Bah, Allah dünya... aşkına diyor çocuğu. Bağırıyorsun. Ben izlemedim. Yani izledim de çok eski, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir Ankara'nın geçtiğini biliyorum. Sevgili bir de Tarık Agan'ın Pehlivan filmini biliyorum. O kadar. Bütün bilgileri de döktün önemi. Oktay'da Pehlivan dosyası açılınca iki gram <gülüyor> bir şey yazıyor. Ne edecek? Fasükül fasükül önümde Oktay demecim. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bir filmde yani e, Türk filminde pavyon sahnesinde Pehlivan diye bir adam çıkıp sandalyeye de güreşiyordu. <gülüyor> Hatırladın mı? Hatırladın mı? Hatırladın mı? Evet, sahneyi hatırladım. Heh, bak geldim. Hangi filmde Sarfımlar o ya? Yani? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Biraz oldum. radyoyu kısmanız gerekiyor galiba. Kıstım. Hatırladınız mı filmi? Tabii ki de Dütlü Dünya Ankara'da geçmişti tabii. Çok teşekkür <gülüyor> ederim Kemal Cem Bey. Bu Kemal Şuna bir pavyonda hem... Klarnetçi. E, ...klarnetçi oluyordu hem de işte... E, ...ailesini geçindirmeye çalışıyordu falan. Tamam. Orada işte... Pavyon'un fedaisi. Gelmeyen bir sanatçı, çıkmayan bir sanatçının yüzünde işte bir tahta sandalyeyle güreşiyordu. Biraz da uzuyordu değil mi o sahnece? Tabii orayı abartmışlar yani. Ya. Mesela, özellik orada zaten işte ironi, mi ironi var orada. Şimdi olaya girersek çok felsefik olur Siz yani. ne iş yapıyorsunuz Abarttım. hocam? Ben e, televizyoncuyum. Televizyoncusunuz. Öyle bir program düşünür müsünüz Cem Bey? Benim <gülüyor> için Di, televizyonda ya. biraz zor o iş ya. Zor mu? Peki tamam. Evet, çok teşekkür ederiz. Televizyonda biraz problemli olur yani. Aa Ceylan Derisi <gülüyor> koltukla güreşen adam. Bence çok izleyici bulur yani. Vatandaşımız için güreşiyoruz. Ben ya. bunu gidip hemen müdürümüzle konuşacağım birazdan. Tamam. Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. <gülüyor> Ya Bu, ben de hatırladım ya şimdi bak hakikaten bir de sericiler coşuyordu. Hadi Pelivan, hadi Pelivan diye. Evet. Bir 10 dakika falan sürüyordu ama filmin içinde. Yani bana 10 dakika gibi gelmişti ya da. Ya reklam hmm. vakti geldi diye Cem Bey'e hemen yolladık ama aslında meclis ya. televizyonu ile ilgili benim çok güzel şeylerim var. Böyle bir aile, herkes milletvekili, onun meclis içinde yaşadıkları hoş Böyle bir dizi Çok güzel. Yani. Habire orada işte tarım politikaları Sitkom falan mı? konuşulacağını. Arada böyle küçük skeçler. Sitkom. Sitkom tipi mi yoksa sitkom, şey mi? Sitkom diye düşünüyorum ben ama dram da olabilir. Çünkü dram olursa uzun, sitkom olursa kısa kısa olmak zorunda. Yani şimdi şöyle bir şey olacak benim düşündüğüm e, sitkomda. Hı. Bir adam var evleniyor, onun yeğeni var onunla evde komik olaylar. Ama eğer yeğeni gelip de adamın evlendiği kadına araya yastık koyarak müdahalede bulunursa o zaman drama döner. E, bunun aynısı yapıldı bunun. Ay mecliste çok özgün şeyler yapılıyor çünkü.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 Niye kaçsın Fahre? Televizyonu var ya sonuçta, e yani o yüzden isterseniz e dakikalarla e çalışın. Şarkılar bitince seviniyoruz, sohbet başlayınca e izliyoruz Buyurun efendim. Anne kanında müzik diyeceğim Anne ondan sonra müzik mi? Mü? Ne olmuş anne karnında öyle bir şey yok ki. Sen Mehmet Öz gibi bir şey olmuşsun ya ne kadar rahatsın yayında Bu, böyle bir Bu tip şeyler gibi. çok rahat konuşulur. Gayta mayta ben her şey derim. Eğer tıp konusunda konuşuluyorsa. Evet. Rahat olacaksın abi tıp rahat konusunda rahat. ben doktorlar Ustakım nasıl takım adamların rahatım. etek giyip gayta çalması kadar iğrenç bir şey var mı dünyada? Ağzını topla. Ağzını topla. Oh, toplarlar rahat. Efendim. Kes kes fonu monu kes gerilim olu yayında. Ağzını toplarlar yoksa. <gülüyor> Şimdi eee Carlo Bruni Sarkozy'ye ne dedi? Az sonra onu vereceğiz ama. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir diyemedi be. Bir diyemedi be. <gülüyor> bir şey soracağım. Anne karnında müzik teknolojisi bitmedi mi ya? Bit bit ya oradan para kazanıldığı sürece kazan. Angel Sound diye yeni ayet var. Tavsiye ederim Faisal'a. <gülüyor> Angel Sound mı? Ne yapıyor? Şey annenin karnındaki bebekle Taş attı bunlar. Yani çünkü bebekler okuyamakta <gülüyor> attığı taşları görüyorsun. Nasıl O ya? siyah onikahatı falan. Anlamadım ben nasıl? Annenin yani o bebeğin, bebeğin e, kalp atışlarını dinleyebiliyorsun. Normalde bunlar ultrasonla dinleniyor tabii de. Biraz pahalı bir şey. Steteskopla dinlenmiyor mu? Stetoskop dedi. Orada bağır, dedi. bağırsak sesiyle mi karışıyor? Pardon Fahir bir saniye. Stetoskop diyor Fahir. Stetoskop kullanması diyorsun. zor. Nasıl o, kullanması zor, zor can? Ve de ucuz olabilir stetoskop. Bilmiyorum bu daha pahalı bir şey. Stetoskopu ama bir kere alıyorsun. Hep, hep kullanıyorsun. Öncelikle sonuna kadar kullanıyorsun. Öyle düşün. Hı hı, biz de. Kasa açarken. Ondan sonra başka. Stetoskopu şey isteyen herkes alabiliyor mu? Alabilir ama onun Rusa. kalitesi var. Ben doktorların bakıyorum hakikaten çok kalitelilerin. Tabii canım. Bir ablamlarda var. Ben daha kaliteli bir şey görmedim. Sizin LCD'ler dahil benim ya, kişi... var hele kaç yüz mü? babam o zaman ev satıp almıştı doktorların o dünya bilmiyoruz biz hep karşınızda e, bize hastayken bakarken görüyoruz ya o doktor odasında falan steteskopları şey yapıyorlar oğlum bak benimki da şey yapıyor falan filan diye Hı. bununla dinleniyor şunla şu duyuluyor falan vardır herhalde değil mi steteskopla hava mı atıyorlar <gülüyor> birbirlerine diyor? ben doktor olsam Yapacağım ilk yeni bir stetoskop sipariş ettim geliyor haftaya geliyor. Ya yapılır tabii canım stetoskop çok güzel bir şey de. Oğlum kendinden istemal et. herkesin alabilmesi bir diğer şeylere haksızlık değil mi ya yani mesela diğer. Herkesin stetoskop alabildiği nasıl, bir ortamda mesela, mı diyorsun nokta? Hayır işte alamaması lazım diyorum. Hem yani mesela ne dedim? Pol, polis mı? şapkası alamıyorsun mesela gidip bir yerden. yok alırsın. Alamıyorsun. Alamam. Gerçek polis şapkasını eğer kimliğini göstermezsen alamıyorsun. Alamam. Ama mesela stetoskop olarak Efendim bir revü de. Ben, e, geliyorum insanları tutukluyorum falan. O sırada üstlerini başlarını işte çıkarıyorlar desem. Gerçek olmuyor onlar. Yani şapkada bakarak senin iyi bir polis. Polis olmadığını anlayabilir İyi ama, polis kötü polis şapkasın. Ondan sonra niye sahte doktor bu kadar çok fazla diyoruz? Çünkü stetoskopu alacak. Laboratuvar ününü bir tane. Bir kimya şeyinden alacak. laboratuvar. Ondan sonra sahte doktor. Sahte polis falan yok. Ne? Çünkü yasak onları almak. Stetoskop... Şeyi var mı bir Sen biliyorsundur. Ha, sen de biliyorsundur. Sizin ne var? doktorlar bakıyorum galiba. Yani bunun iyisi kötüsü var mı? Var, var. Tabii canım olmaz mı? çeşit Kalitesi var. Kalite kalite diyorum ya zamanda ev satılmıştı. Bir tansiyon cihazı o yazlı satılıp <gülüyor> alınmıştı. Tansiyon değil faal. Tansiyon. Tansiyon, tansiyon cihazı. Yani, bir tansiyon 14 cihazı. 14 lira verdiler çünkü. <gülüyor> e, zamanda inneler böyle şeydi ya. E, metaldi ya. Bir Hı. inne takım alınmıştı abime. Ne? İne, inne yine şey metal şey kalıbıyla beraber <gülüyor> ve bir de steteskop tıbbiyeye girdiği ilk sene. Ay ne kadar <gülüyor> güzel. Fahir senin de artık doktorluğun yavaş yavaş geliyor. Sana da bir steteskop alalım mı? Dur ya ben bu sene acaba tıp mı girsem Sen diyorum beyler. Sen çünkü iğne yapmayı öğrenmedin mi? Onu öğrendim tabii canım. Çok, çok güzel her, şey her ya. türlü cilt altı iğneleriniz itinayla yapılmış. Sen acaba sevgili dinleyicilerimize o tip bir şeyin versek ne gibi? İfahir öünç damar yolu açıyor. İfahir öünçten iğne damar yolu açıyor. Yok yok. O, o, damar yolu aç bir dinleyicimiz. Ya o kadar değil. Ya. Ya. Yıl başında, yıl başında bir ya. İğne yapma, iğne yapma. Promotion. Bu şeye ne deniyordu ya? Bu şeye takılıyor ya buraya damar yolun. Stent mi takılıyordu? Stent ha Stand, stand kalbe takılıyor abi damara damara giren damar şeyse damar var. yolu Kalk işte, onu damar yolu işte. Ya ona, onun damar falan onun adı var be abi be Buna takıyorsun da oradan bir sürü kanalı oluyor ya Oradan mesela üç tane birine sevrum bağlı birine kan bağlı birine şey bağlı Hı. Onun adı ne sevgili dinleyiciler? O senin dediğin şey mi? Yeşil kırmızı mavi olan mı? Hepsinin rengi Ya gibi. ona Paka işte programı. girişleri var bir sürü oradan oradan bağlıyorsun Üçlü prizi diyorsun? Lale lale, lale lalecak mı? Ha sevgili dinleyiciler damara takılan üçlü prizin adı nedir? <gülüyor> Damar yolu olarak takılan Damar yolu onun bir adı var ben biliyorum çok net de biliyorum ha. yani Başka bilen de var neyse ki <gülüyor> Eminim benden daha Günaydın iyi. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Banu. Banu Hanım hoş geldiniz. Ay kapadım radyonun sesi bir dakika. Çok iyi yaptınız hiç açmayın. Banu güzel. Hanım o kadar iyisiniz ki daha önce hiç bu kadar iyi bir dinleyicimizle karşı karşıya gelmemiştik. Banu Hanım doktor musunuz? Diyelim evet. misiniz? Doktor. Ne doktorusunuz? <gülüyor> pratisyen hekimin. O kadar güzel. Üzünmeyin canını ne olacak yani öyle pratisyen değil mi? Pratisyen <gülüyor> <ne> hekimin deyin. <gülüyor> Yurt dışında daha önemli bu ama Türkiye'de değil. Mi? Maalesef kıymeti bilemiyor diyorsunuz evet. maalesef. Evet, Değerimizi bilemediler. Biz peki. biliyoruz sizi Banu hanım. Siz hiç üzülmeyin. <gülüyor> tamam peki. <gülüyor> bu damar yolu şeysi ne? Kelebek set. Kelebek set. Kelebek set. Ben hiç öyle gibi gelmedi sanki bana böyle bir daha böyle Latince falan bir ismi yok mu onun? Vallahi bilmiyorum Peki. vardır belki de şu anda benim de aklıma geldi. İlk aklıma gelince bunu aradım Kelebek <gülüyor> set. Sizin steteskopunuz var mı doktor var. hanım? Kaç liraya aldınız? Oo hayır 85. Ne kadar değerliyim. Hadi canım. Hadi canım o kadar <gülüyor> uzun kullanılan bir şey mi steteskop? Tabi canım hiç eskimez ki yani şey e, Hork ama herkes sizin gibi bastırıp şey yapmazsanız eskimez Ama mesela Barnağını böyle böyle bastırmayacaksın diyor zaten evet. Ama mesela kıllı bir hasta geldi onda da eskimez mi mesela Yok canım eskimez. Herkesin teni farklı bazılarının kayış gibi bazılarının pamuk gibi Kıllı hasta bazısı eskitir Bazısının teneği gibi bazısının zımpara gibi Hayır, Kıllı hasta ben de eskitir diye biliyorum ama hiç ablamlara cesaretimi toplayıp soramadım bunu ne, ne diye soramadınız Kıllı hasta eskitir mi steteskopu Hayır canım eskitirmeyiz. Oh, oh. <gülüyor> yıllarca, yıllarca, yıllarca kullanımdır. Ne kadardı peki hatırlıyor musun? Sene 85. Valla hiç hatırlamıyorum ama bir tek şeyi hatırlıyorum. En iyi marka Litman'dı. Yalnız reklamını yapmıyorsak doktorlarımız. Yalnız şimdi steteskopçuları bizim başımıza saatiniz. Hay <gülüyor> Allah özür dilerim. Bu sizin, <gülüyor> subjekti, bu sizin subjektif görüşünüz değil mi? Kesinlikle tamam. kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Mesela bir doktor olarak bir doğum gününde veya böyle güzel bir önemli gününüzde steteskop hediye alınsın ister misiniz size? Hayır canım ne alakası? <gülüyor> ne alaka ya? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Tanıtıcı reklam girdik. Rahat rahat şey verebiliriz. <gülüyor> Pan e, Panorası medyoskopları diyebilir miyiz? E, Litman var. Başka da ne <gülüyor> marka var? Bari onları da. Bana onları bilmiyorum. Bir Litman'ı bilirim. Öyle. Eski Aileniz mi almıştı size yoksa e, siz kendi imkanlarınızla mı almıştınız? Yok. Şöyle e, üniversiteye başladığımda Tabii ki o zaman paramara kazanmadığımız için aileniz aldı. Kendim yani yani. gidip seçtim işte. Önlüğümü şeyi. Tansiyon cihazı aldılar mı size? fısfıslı? Bana, bana almadılar. Babam tansiyon hastası. Paraya kıymamış da. Bir tane vardı evde tansiyon hastası. Tans İçin i̇şte, tabiyeye girmem de çok büyük bir dezavantaj oldu. Ha bir tansiyon ölçtürüyorlardı. Tansiyon cihazı zaten doktorların çok kullandığı bir şey değil ki ya, aslında. Tabii canım o yani hastanası cihazı. Olsun hastan canım o da bulunsunuz yani. Sen. Genellikle hemşireler e, tansiyon ölçüyor. Hastane değilseniz eğer ama evdeyseniz evet. Ben de, de çok güzel ölçerim ya fısfıstı. Çok güzel ölçerim yani. Eğer şey Doktor olursa... ne kullanıyor peki? Doktor Dok hanım. Yani stetoskop dışında bir doktorun üzerinde olmazsa olmaz şey nedir? Ee... Kalem ve kağıt mı mesela? Çok tut sınavındaki soru gibi oldu. Ben şeyi soracağım size esas. Ee, <gülüyor> şeyde Daha çok kulak burun boğazcılar kullanıyor galiba. Böyle alna takılan ayna gibi bir alet var. Evet. evet. <gülüyor> o ne yapıyor? Madenciler gibi. Şimdi şey e, burun bir iç şey. Boğaz içine çok rahat bakabilmek için e, iyi ışık gerekiyor. Hani kızarıklık var mı iltihap var mı, geniz akıntısı var mı burun içinde yara var mı vesaire veya aft diyorum işte ağız içinde aftlar var mı bunları iyi görebilmek için o ışık kaynağı gerekiyor. Artık fenerli şeyler yok mu onu niye hala takıyorlar? Jet telefonlarına ben... bile fener takıyorlar açarım onu bakarım ya. <gülüyor> Tabii ki Sın bence lazımdı. de gereksiz aslında yani baş kısmında <gülüyor> ağırlık yapıyor ama şöyle bir şey var. Şimdi tepeden yapılan aydınlatma da yani yani diyeyim veya işte hani böyle ayarlayabildiğiniz e, şeyler var ya ışık kaynakları ha, yani Evde mi? böyle ayarlı böyle böyle Elle bile tutulan bile. değil, elle tutulan değil. Ayaklı ama hani e, şey yapıyorsunuz, elinizle çeviriyorsunuz, evet. yönlendiriyorsunuz. Yerden aydınlatma mı? Akrobat ha, hani? lamba mı? Ee, gibi. Yerden ee, aydınlatma, gibi, aydınlatma. Ama, böyle, da var. Böyle denilebilir, böyle evet. orta kısmı mercektir falan böyle. Onlarla mesela ayarlanabiliyor fakat ee, bazen tam istediğimiz açıyı veremiyorsunuz. Ee, o zaman hastayı ee, kaybediyorsunuz. Bununla, e... <gülüyor> i̇stediğimiz açıyı veremedik, hastayı kaybettik. <gülüyor> Kusura bakmayın ee, bu tepe de başın üstündekiyle herhalde daha rahat Onun reddedik. adı ne bu arada? Bilmiyorum valla. Onun adı yok. Ona da Belki. şey diyelim, Uğur Bözi. <gülüyor> Kelebek set <gülüyor> ve Uğur <Urbezi>. Çok hoş. <gülüyor> Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ama sağlıyorum Bahlanım hoşçakalın. Tubby iyi de bitirmiş olduk şu anda Kaç diplom oldu ya? Gerekli olmamış. Biz sabah bütün, yayınında. Bütün sorularınız ben sorulduğunu düşünüyorum. Stetoskoplarımızı tanıyoruz bugün. Litman Merkez Stetoskopların sunduğu. Ay, tamam. Sonucu direkt. Vadiot. On da direkt. Stetoskop pro şey azayken sponsor. <Gülüyor> Biz yani dar bir dinleyici kitlesi düşünmüştük. <Gülüyor> <gülüyor> Dar ama... Her an steteskop ihtiyacını Ve bugün şanslı bir dinleyicimizle <gülüyor> steteskop hediye ediyoruz. Evet hattımızda kim var? <gülüyor> ya mesela bir şey diyeceğim. Çok garip. Niye mesela heyecanlanmadı Banu Hanım? Steteskop bir hediye 85'te almış steteskop. O çok uzun süredir. Bize haç... mikrofon alınsa bizim hoşumuza gitmez mi? Bayılırız ya göbek atarız yani. Gerçi, Gerçi bize zaten... steteskop alınsa da biz bayılırız. Niyeyse <gülüyor> bize. <gülüyor> bize simit alındığında bizim hareketimiz <gülüyor> belli. Evet ya, biz bedava olan şeylere karşı bir bayılıyoruz galiba. Ya bana steteskop alınsa ben herhalde onu çıkarmazdım. Ben en sevdiğim hareket o stethoskopu gömlek cebine koyuyorlar ya. Kendi kalbinizin Boyunlu, dinleye dinleye dolaşıyorlar. Ay kulakta durmaz. Yani o şey mi iPod mu böyle kulağını şey yapacaksın. Kulağını ben ya. sana söyleyeyim bu adam takar kulağını. <gülüyor> bu heye takar kulağını. Aa süper teknik buldum ya şey. Bu MP3 player'larda yeni bir şey. A, e, kulaklık şey şeklinde. Onda da oraya şey şeklinde. MP3 istediğini şekil diyor. Şu şekil bir şey. Steve Jobs'ın karşısına St çık. Şu St şekil yapıyorsun. Onu şu şekil yapıyorsun. Ondan şu, şekilde şu yapıyorsun. şekil şekilde diye. Steteskop şeklinde MP3 player. Ne diyorsun? Bu arkadaşı böyle? alın, karnını doyurun. Ondan sonra otobüse bindirin memleketine gönderin ben. <gülüyor> Steve Jobs. Sonra Steve sen dolaşısın sokaklarda. Abi ben buraya Steve Jobs'la görüşmeye geldim. Ee, dönüş memleketime dönüş param yok da. Biraz bir para verebilir misin kıyak dostum? biz Para soğuk, bana. soğuk demirciyiz şimdi e, doktorlarımız elbette çok güzel aletler Canımız ya, bu steteskobu çocuk doktorlarında hakikaten duyma kaybı yaratıyor olabilir ya Nasıl? yok artık Niye? abi çocuk durmuyor ki yani o steteskobu hüngür hüngür ağlayan çocuğun sırtına dayıyorsun yani Nasıl Ağlamaz orada kalp duyacaksın? Nasıl şey duyacaksın? O, Yalnız kaliteli... O kalbi duymuyorsun ki abicim. Nefesi bakıyorsun. Hışırdı geliyor mu gelmiyor mu? Yani ses net mi? Berrak mı? Hı -hı. Yoksa yani aynı şey gibi. HD İ gibi mi? İd i̇drardaki gibi. İdrar berrak. Mesela ne? yazıyor. idrar şey. Berrak bulanı. söktürücü gibi mi? Ha. Onun gibi. Bakıyorsun ses kalite mi? HD kalitesinde eğer veriyorsa bu çocuk pırıl pırıl. İster öksürsün Al çocuğu götür abla. Aa ablacığım götür ya. Sen Yürü. ben söyleyeyim bu. Gayet güzel götürür bu. Aynen devam der. Ben steteskop markası vermek istemiyorum ama şimdi. Çünkü çıktıktan düzgün. Ablanın arasını steteskop. Stet i̇yi steteskop bebek sesini, çocuk sesini keser diyebiliyorum ben. Hı. Hmm. Yani keser sana yani sana dediğim gibi doktorsa. Keser. Eee. Abi <gülüyor> Eğer <gülüyor> doktorsa sadece <gülüyor> gerekli olan sesi duyarsın diye biliyorum zaten doktor Ya doktorlara öyle eğitimde var. Galiba 6. yılda yapıyorlar. Bağlıyorlar bunları her taraftan sesler veriyor. Hmm. trafik sesi veriyor işte, kaplan sesi veriyor. Arada ah, ah, ah, hırıltılı ses. Onu ayırt edebiliyor musun? Intern testi 12 işte. Intern testi. Ha 12 mi o? 12'de basamak. 12 evet. Yani 13. Evet. test diye duymuştum. Yani vardı. Değişti o ya. Belki ee, tekrar. Müfredat değiştiyse. Hmm. Bağırsak sesi veriyorlar. Ciğer sesi veriyorlar mesela sapıkça sesler. <gülüyor> Doktorları zaten şey yapıyorlarmış. Eğitim okulda bitmiyor yani. Ne? Akşam eve gidiyor. Gecenin birinde telefon çalıyor. Tusa çalışırken çocuk. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye hırıldıyor şey bölüm başkanı. Oradan teşhis koymaya çalışıyor. Evet. Yani onlar çok önemli. Kaç yani. sepa teşhis koyuldu bugüne kadar adam. Ha, neler neler Oktay neler neler. Neler neler Oktay neler neler. Evet. Şu anda da teşhis koyulmuştur Fireson'a. <gülüyor> teşhis konmuştur. Yani anne kanında müzik yapan teknoloji. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Demir atak yaptı. Hayır. Demir atak yaptı istemsiz. <gülüyor> günaydın efendim. Nasıl ya? Nasıl Hayır. günaydın efendim? De. Hayır telefon gelseydi şu demir atak şey yapacaktım Konu kapanacak tamam mı? Yapma ya. Hayır yapmadım. Telefon gelmedi. Için bu konu üzerinde konuşacağız. Kafanız tek bir yönde çalışıyor. Hep her şeyi Demirel gibi algılıyorsun. Sen niye masaya yumuldun peki? Yumuldum mu? <gülüyor> o lafı ettikten sonra. Ben içinde? eski kayıtları çıkarın faiz. Yani üşeniyorum ama yani kabul etmezsen çıkarırım. Bir de eş es koyulmuştur deyin ne biliyor musun faiz? Başarılısın. Başarılı <gülüyor> olduğun için bu Demirel değil diye de iddia edemezsin yani. İstersen çıkaralım istersen. Ya ba bana bu şey bilinçaltı mı işliyorsunuz? Bence siz şey oynuyorsunuz ya bel altı vuruyorsunuz ya. Hakikaten bel altı vuruyorsunuz. Böyle bir şey bel altı vurulmuştur... <gülüyor> Evet işte. Aa bunu yap. Ha. Başarılı değil aga. Bu değil. Ben o yüzden bir... ben rahatlıkla yaparım. Ne yani, alakası öyle var? Öyle ettim diyecek ya da. Eski kayıtları dinletsen. Aa. <gülüyor> <gülüyor> sen. Beyler bu, bunu, bunu bırakın da. Onu bunu. Onu bunu bırakın da. Hava bırak. çok soğuk değil mi ya? Nasıl olacak ya yarını ben acayip merak ediyorum. Acayip üşüyoruz. Ne ne olacak? Ne ne olacak bu havaların durumu diyorum. Ne, ne olacak? Muruk diyorsun yani? <gülüyor> muruk havalar böyle gidiyor Muruk. Moruk değil konuşan adam var mı ya? Var. Normal hayatta. Var. Var. Normal hayatta. Var. Var. var. Ciddi var. mi diyorsun? Var. var. Kim kim konuşuyor? Gökay. Hadi canım. Tabii canım. Var. Siz hiç görmezden. Hayır zarar. senin arkadaşın değil ki Gökay. Ne tabi canım ya? Yani. Hayır canım ben karşılaştım Gökay'la. Seninle de mi moruk? Ben karşılaştım karşılasmak moruk dedi. Moruk ne dedi. Ne haber moruk mu dedi? Niye ben böyle konuşuyorsun Gökay arkadaşım dedim de niye ki moruk dedi? Ben ben orada şu ilk kez o lafı orada ettim sözün bittiği yerdi. Hemen döndüm duvarları incelemeye moruk başladım Moruk ne ya moruk, moruk ne abi moruk İçi boşaldı lafı Moruk ne haber moruk? Ya ne moruk, moruk hakikaten moruk. niye öyle Yani peder denir babaya peder denir Valide denir böyle, böyle biraz o... havalı bir jargonum olsun diye zamanda ama sen camide sen... olur peder kilisede olur diye de bir laf var Seksenlerden aklılar geliyor beyler Ay, 101 kiloluk Yok yok bulmuş. 101 kiloluk köfteyi boş ver Oktay. Karısına alerji olan İngiliz yakalandı. <gülüyor> Hiç insan karısına alerji olur mu? Karısına aşık olur insan. Ne bileyim karısına gıcık olur ama karısına alerji olmaz. Dünyanın en uzun tüp kesidi var ya. <gülüyor> Kaç metreymiş? <gülüyor> <gülüyor> Neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Çin'de. Yok ya. Yanlışlıkla fırmatlak olmuş. <gülüyor> Ya bence bu çok güzel bir yayıncılık anlayışı. <gülüyor> habercilik anlayışı aslında bu. <gülüyor> evet evet. Ya bir <gülüyor> Bak devam ediyorum. Yanlışlıkla fırlatma kolunu çekmiş. Bak hele. Eee. <gülüyor> Güney Afrika'da akrobat takımının uçağına yolcu olarak biner adam. Yanlışlıkla fırlatma kolunun üstüne oturunca 100 metre havaya fırlanmış. <gülüyor> ya ne olacaktı ya? Valla fırlatma kolu dediğin adı üstünde zaten. Fırlatma kolu. Özel bir işletim sistemi e, şeyi, <gülüyor> firması internet üzerinden oyun oynayanları bir virüse karşı uyanık olmaları yönünde uyarmış. Ne tip bir virüsü oldu? Patax virüsü. TATERF! Hiç ben duymamıştım. Duymuş muyunuz siz? Hayır. TATERF. Ne yapıyormuş? Son 6 ayda 4.9 milyon bilgisayara sızdığı açıklanmış. Virüsün sızdığı oyunlar arasında. ha Oyun virüsü. Hı. Ya sonra... Korkutuyorlar millet oyun oynamasın Verimlilik azalmasın diye anneler, Herkes anneler mesaiye çıkarıyor. oturuyor Hemen şey Dükkan açıyorsun sen Daha işler verimli olsun Dünyayla entegre çalışalım diye Herkesin önüne bilgisayarı koyuyorsun Saniyesinde adam işe gelir gelmez orada evraklar birikmiş. Hemen dur bakalım domateslerimi sulayayım, salatalıklarımı sulayım diye Farmville'i açıyor. O bitiyor YouTube'dan şeyi serdi. Ki neyse ki bu ülkemizde yok artık verimlilik artsın diye yasamız var YouTube yasa. Farmville'e de bir yasak gelsin. Ondan sonra bak Türkiye şahlanacak. Ben size söylüyorum. Ben hiç Farmville oynamadım. Farmville ben de oynamadım da oynayan bırakamıyor işte. Yazık adamın orada aklı domatesinde. Sen o adamdan nasıl ya bir yasakıyorsun? Ya arkadaş olsun? ona ayıracağım vakti git bahçende güzelce yetiştir ya. <gülüyor> Ya beni kötü kötü söyletmeyin ya. Burada yıllarca yay çep uğraştı. Farmville ne ya? Yay <gülüyor> çep uğraştığını yay çepin yapamadığını Farmville yaptı. Arkadaş ben bunu anlamıyorum ya. Aslında Farmville oynayanlara yönelik olarak yay çep yapsak programımız dinlenme rekorları kırar. Tamam. Şu anda çünkü herkes bir çiftçi. Ya eskiden şey vardı böyle mail attıkça mı foto, şey ne derler printer'a gönderdikçe böyle bir koruyucu ekran balık alıyordun, akvaryum yapıyordun ha, böyle bir. Bir hani ama sene 97 98 tamam, sezonu bilgisayarın falan. Ilk seneler. Bilgisayarın ilk çıktı sen Bilgisayarın ilk çıktı senelerde. Öyle bir şey yapıyordun. O dönemde de herkes bir şey gibi oluyordu. Deli gibi bir internete giriyorduk şey. O zaman ben de vereceğim. <Gülüyor> <gülüyor> Makaryos'un hikayesini anlatmışım ya. <gülüyor> ha! Karla Sarkozy'nin kulağında ne fısıldadı? Ya ha, Oktay ona ya. Ona dur onu, bir dur. Onu verelim ya. Neyse vaktimiz olacak Oktay. O haberi de derinlemesini inceleyeceğiz tamam. burada. Ama önce Joston Radyonuz'da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman komşular! O sabahlar devam ediyor, her şey bir sensin. Intrakat. Intrakat. Intrakat Evet, dinleyicimizden telefon geldi. Bana bağ direkt mesaj geldi. Sana direkt telefon geldi Fatih. Bana, bana da şahsen zar sarı zarfı getirdi bir dinleyicimiz. İntrakatmıştı diye geldi. Intraket bu arada, intrakat değil. Kelebek anahtarın adı mı? Intraket. Intraket kelebek setinin adı. Kelebek o bir Set setmiş. Damar Set yoluna intraket mi takılıyor? Evet ve de ucuzmuş, 75 kuruş muymuş neymiş? Aa. Aa, her tarafına takdırım ayol, bir davete falan gittiğimde. Öyle dedi dinleyicimiz. Açtırım damar yollarımı, taktırım intraketlerimi. Oralarımı, buralarımı intraketlerimi takarım arkadaş. Ege kayacan ee, bilmem ne imzalı intraketleriyle gözleri üstünde topladı. Ne bilmem bilmem ne? Ege Kayacan. Intra Intraket markası vermiyor. Ha yani? doğru. Ege Kayacan marka yes. Evet. Dev denizanası tekne bulmuş Japonya'da. Dev denizanasını Deniz bırak arkadaş şu net fısılda bir. Söyle. Hakkı Ferdi. Kalbi şurada 5 dakikamız kaldı. Şunu şunu verelim, ondan sonra ya. Dev denizanası. Dev denizanası Deniz bir, Deniz bir yılda 15.500 olay gerçekleşmiş Japonya'da deniz analarıyla ilgili. Deniz analarıyla dans. Bu deniz analarını kaplumbağalar yiyormuş. Deniz kaplumbağaları. Aa vereceksin. Biz niye buna deniz anası demişiz? Jellyfish çünkü. Yani jellyfish de tamam başkası. Jellyfish jellyfish anadolu. Jelly yani şey. Bungle bungle balık diyebilirdin. Jibble balık diye Jingle yani böyle bir şey. Bunu deniz yani, an anası şey. bir ne, ne analığını gördük. Ha bu şeyden geliyor olabilir. Ananızda dash'esin yarımşardan 5'siz. Başka bana buradaki biliyorum. taş ve beşi gösterirsen ya mesela deniz yiş, anası yeme konusunda hiç şey yapmayacak. şey ya deniz anası bazen mesela kendini kendini işte yok yani kendisi yok yani yavrum yaşasın da ben önemli değilim acaba onlar mı Fahir'in söylediği yarım Tanıtıcı reklam. eğer ne denizin oluyor? anası olacak bir hayvan varsa panoradaki şey var ya büyük <gülüyor> akvaryum var. orada o balığın adı ne Batoz mu? Yok canım ona bir isim vermişler. Hani böyle ama. ben bu kadar güzel süzülen bir hayvan görmedim. Şey köpek balıkları bayağı büyüdü. Onlar aşağıya falan iniyorlar artık. Bir dakika ne o ya balığın adı ne ben bilmiyorum. Ya, yassı ama. bir balık. Böyle uçar gibi Daha Batoz, batoz. silkelerden bir halı gibi. Aha şey ya işte. Batoz, batoz olamaz mı? abi. Batoz, batoz değil olan şey olan ona şey deniyor. Batoz e, dur, ince dur, dur dur dur Bu Nemo'daki dur. okul servisi olan balık. Aa. Ha Nemo'da okul servisi olan balık. O neydi ya? ya. Sevgili dinleyiciler Kayıp Balık Nemo'da okul servisi olan balığın gerçek hayattaki mesleğini soruyor. Kayıp şey. Balık Nemo olmasa da şey. barbun ve tupra dışında bir şey gidiyor. böyle böyle bak. Böyle böyle gidiyor. O kadar ee. güzel salınıyor ki. Deniz anası olacaksa o olması lazım. Onun adı şeydi ya. Dur. Çünkü herkes böyle bir ana gibi kanatlarının altında alıyor. Ve Hakikaten böyle bir hanımefendinin Korumacı, hafif salınması süzinesi, var. Zerafet var. Bu kadar zarif bir şey görmedim o ben O zaman öyle, öyle sarınıyor, şeydir vatozdur o ya. Hayır değil değil. Vatozdur. Vatoz galiba suyun altında iyice böyle kumlu K ile başlayan içine bir adı var. var onun ya. K ile başlayan bir adı var. Kerem abi. mi Fahir? Kemal'e Onu... mi? Kemal'e teyze vardı. Paşa oldu demişti bana. Yalnız hakikaten ne mi olmasa barbum ve çupra dışında bir şey bilmeyeceğiz ha. Hakikaten doğru. Levrek belki. belki. Çok zorlarsa levrek. Dur, dur dur dur dur. Onun adını söyleyeceğim ya. K. Ka... Karaburun değil. Hı hı. Seferiyse, sözlüğü açıldı. Kara. Kede ilk madde Karaburunmuş. Kara. Bunu da öğrendim çok. <gülüyor> kara Cuma. Hah, geldi telefonlar. Neyse şey ki ya. hayatın her alanında hakim olan dinleyicilerimiz su altında da fırtınalar estiriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mevla'dan nereden? Erdem Bey? Nereden Erdem Bey, Erden, Erden Bey değil. Ben, merhaba ben Erdem. Nezodan Erdem dedi. Erdem Erdem. Erdem sadece mi Erdem? Peki evet. nereden arıyorsunuz peki bize? <gülüyor> mezo dese ya. <gülüyor> Mezodan arıyorum değil, Nereden Bey'i ne olur. Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan. <gülüyor> Ankara Mezodan sevgili Erdem. Mezo, mezo reklama da girmez çünkü öyle yok. bir şey yok. <gülüyor> Erdem Bey hakim misiniz su dünyasına? Evet. Evet. Aradığımız balığın adı büyük Manta Mantah gibi mantah ama. Manta manta doğru. Manta mantah Manto gibi mantah. Manto gibi manta, manta, manto gibi Aynen, manta. Öyle. Aynen öyle. Neyi bunun eti eti yenir mi ya? Nasıl olur bunun eti? Izgarası mızgarası yapılır mı? Nedir bu? Kalkan gibi bir şey gibi çünkü gözüküyor bir yandan da. Ya bence de whale ailesinden ama böyle bayağı büyük bir şey 3 metre falan bir kanat. Siz hiç have ever ever seen a manta? Aynen öyle. Ay gördünüz mü yani? Aynen öyle diyorsunuz da hiç bir mantayla karşılaştınız mı? Yok bir arkadaşım görmüş. Biraz Maldivler falan tarafında. Ha Türkiye denizlerinde yok galiba değil mi? Okyanus hayvanı yok, yok. mı? Kızıl Deniz'de, Maldiver'lerde o tarz bir yerde görülür. Siz Kızıl Deniz'e peki... falan gidemiyor musunuz? İnşallah biriktiriyoruz bakalım bir ara. Sizin şu bütçeden biraz ödenek açarsanız gideriz yani. denizden biriktirin diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler. Görüşmek ah. üzere. Dinleyicilerimizde kendimize benzettik. Hakikaten doğru. <gülüyor> Bütçe ya, diyor bir şey diyor. Bizim bütçemize gördük. <gülüyor> Tecess biz tecessüs hesabımızdan bahsettik ya yerinden. <gülüyor> ha, <gülüyor> ondan mı? Ya arkadaş külüyor. o tecessüs hesabı ya o kadar kolay mı oluyor? Ne Ma hesabı olduğunda doğru dürüst söyleyemememiz herhalde. Mezodan Erdem Bey'in affedersin manta görsün. Cümleye bak, Mezodan Erdem Bey'in manto görmesi, mantı görmesi için ayırdığımız zor bela kazandığımız paraları yok, işimiz yok. Erdem Bey'e vereceğiz, değil mi Sevadin? Erdem yok, Bey manta e... görecekmiş. Kızıldeniz'e gidecek. E gitmeye versin. Ay alsın bir tane DVD serisi oradan kayıp balık Nemo'da hem servis olarak kullanılıyor mantalar. Ne Mantaların. kadar güzel. Adı okul servisi diye bütün balıklar onun üstüne biniyorlar. Kaç kişi servisindim oyu? Valla onun dönemi vardı. O dönemde herhalde 30 defa etmişimdir. Bir kere daha bir konu açılsa. Bir kere daha Ali'nin yanında konu açılsa. Tekrar bir şey loop'a girer mi Ali? Nemo konusunda. Girer. Şimdi yeni televizyonun etkisiyle. O zaman ne üzerinde Aa, şantaj yapacağımız belli ya. oldu. Fahir. Ben hiç rahatsız olmuyorum ki artık. Ya, bu, bu hastası bu psikopat olmuş. 30 bu, kere bunu... seyrettim diyor abi. Neslinin hastası olabilir ya. Yani, yani, 30 kere izlerim filmi. İşte zaten ruh sağlığı yerinde bir insan 30 kere... 35 yaşında adam 35 kere affedersin kayıp olduk Nemo'yu seyret. Ben Yaşım şeyi 35... ne derler e, Nemo'yu bilmiyorum ama şeyi seyrederim. Hiç bıkmadan. Shrek yani. mi? Yok e, bu canavarlar şirketi var ya bir tane. Monstersink. Onu seyrederim. Ki seyrettim zaten. Herhalde 15 defa seyretmişimdir. Yani Ali'nin başından kalktığında ben hala çakalık alıyorum ona. Seyrettiğin ondan. filmleri üst üste koysan Boğaz'a üçüncü. <gülüyor> <gülüyor> Adam doğru söylüyor. Senin film de aynı filmi üst üste koydu Fahir çok çok Kutu, güzel soru sordun. Bayağı oldum. iyiydi. Tabii ya. kutularıyla. yani. Sana bir program düşünüyorum Fahir Radyo programı. Ne, tek, bir şey? tek diye Böyle bir kişi olacak konun <gülüyor> ve senin sırf senin sorularını sorduğun bir program. Biliyorsun, ben de e şöyle bir program düşündüm. Adı da Tek Tek Tek. <gülüyor> Efendim hoş geldiniz. Tatlı <gülüyor> süremizin sonuna geldik diye bitirdim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, bu Charlie Brun Sarkozy'nin kulağına ne dedi? Adi. bir anda değişir bu